Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyye sahbihi ecma'in. Rabbimize hamdü senalar olsun bizleri. Bu itikad derslerinde bir dahi buluşturdu. Rabbimiz tebarek ve teala yüce zatının ve sıfatlarının bilinmesi hakkında hakka ve hakikate ulaşmak ve batıl inançlardan Rabbimiz hakkında cehaletlerden kurtulmak hususunda bizleri muvaffak eylesin. Amin. En mühim mesele itikadı tasfihtir. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında devamlı Beyan ettiği veciz er'e يَنْبَغِ تَسْرَعُ الْاقَاِدِ اَوْوَلًا عَلَى وَفْقَهَا رَايْ عُلَمَاءَ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاةِ İlk iş, insanın yapması gereken ilk iş ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine muvafık şekilde insanın inanç meselelerini inandığı hususları e, tahsiye etmesidir. Yani gözden geçirilmesi ve doğrultması ve doğruyu bulması. Bundan dolayı ulema-ı kiram hakait ile ilgili birçok eserler yazmışlardır. Bunlar içerisinde en muhteber olanlardan biri de İmam-ı Gazali İslam'a ait Kavadül Hakait isimli eserdir. Bu derslerin başında evvelce sizlere bu kitabın önemini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nezdinde manevi makbuliyete ulaştığını ve birçok müştehitlerin, ulemanın kitapları mevcut iken İmam Gazel Hazretlerinin bu eserini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok beğendiğini e, ulema ve meşahik nakletmişlerdi. İmam Zebid-i İhya'nın mukaddimesinde bunu zikrediyor. Bundan dolayı bu kitabı tercih ettik. Ve e, biraz başlamış idik. Velakin ondan sonra tabi maniler çok oluyor. E, engellerden dolayı biraz ara vermek durumunda kaldık. Yaz girdi, güz girdi derken şimdi kış çıkacak. Hala başlayamadık ama inşallah devam edeceğiz. Çünkü bu dersler kısa oluyor. Diğer sohbetler iki buçuk üç saat olmadığında e, kafanızda daha ziyade kalmasına vesile olur. Inşâallâhu'r Rahman Allâhu Teâlâ'n zâtı ve sıfatları hakkındaki itikat yani inanç e, tabi ki insan ilmine tabidir, malumuna tabidir. Nasıl bilirse öyle inanır. Ilim de efendim dinlemeye ve okumaya tabidir. Bağlıdır. İşte kulağınız olmasa şimdi beni dinleyemezsiniz Burada dinlemek mühimdir. Gözünüz olmasa göremezsiniz ama görmeseniz de ilim alırsınız çünkü. Duymayan ilim alamaz ama duyan görmese de ilim alır. Havasi selime, göz kulak e, nimetleri sahnesinde. Bir de akıl, çünkü akıl onu süzgeçten geçirip muhakeme yapacaktır. Dolayısıyla e, aklı olmayan da duysa da bir şey anlamaz. Bunlar sizde var ise mükellef tutuluyorsunuz. Bu imkanları Mevla vermediğine zaten hiç hesap sormayacağını beyan ediyor. La <gülüyor> kulifu'l-lah nefsen illa ma ataha Allahu Teala vermediğini kuluna sormaz. Onu ondan yükümlü tutmaz buyuruyor. Şimdi madem aklımız var, e, kulağımız var. Bu ikisi geçiyor şu anda bu ilmi alma. E, bu noktada birçok insan da radyodan diyor görmek lazım değil tabii. Biz Rabbimizi tanımakla mükellefiz. Rabbimizi tanımanın yolu yine O'nun bize vahyettiği âyet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden geçer. allah Teala, Allah-u Teala'dan gayrısı bilemez. لَا يَعَلَمُ اللّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Ancak kendi bilir kendini, kendi bildirebilir. Kimse akılla, mantıkla, kıyasla Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında ve esması hakkında bir ilim beyan edemez. Çünkü bunlar tevkifiyyedir. Yani ne demek? Nasr ve vahiy lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla bildirmeden Mevla hakkında konuşmadı. Onun için e, biz burada Allahu Teala hakkında hangi tabirleri kullanmak caiz. Hangi şekilde Allah-u Teala zatı ve sıfatlarını e, Düşünmemiz derken tabii zatının künhünü ve hakikatini düşünmek anlamında söylemiyorum. O zaten işraktır, şirktir. Ee, ancak Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında nelere inanmamız lazım, nasıl inanmamız lazım? Bu konu mutlaka öğrenilmesi farz olan ilk farzdır. Bir insan bunları bilmeden evvel, allah Teala hakkındaki bu malumat bilmeden evvel, bundan evvelki derslerde de bu konular, yani bilmiyorum kaç ders olmuş onun sayısını. Ee, yani 13 ders olmuş bundan evvel. Bunların hiçbirinde de elhamdülillah tabii ki bu derslere ben başka konular, müteferrikat sokmuyorum. Ee, yani güncel olaylara da girmemeye çalışıyorum çünkü diğer haftalı sohbette işte mukteza hale göre sual cevaplar oluyor. Ama bu dersler itikad dersleri olduğu için insanlara fuzul eden bir kelam, kelime etmemek lazım ki adamsız Mevla'nın zatı ve sıfatları hakkında buyurdukları hakkında inanılması zaruriyatı diniyeden olan birini bile inkar edenin dinden çıkacağı kafir olacağı kafir olduğu veyahut işte zate kafir diye yani, inanmıyorduysa bunu tahsiye edeceği, bunu düzelteceği, bunu anlayacağı efendim konular işlenmesi gerekiyor. Böyle bir konuların işlendiği yerde de Zahid hiçbir şey olmaması lazımdır. Onun' 13 dersleri işte, 13 de buna rahat etmişimdir inşallah biraz o arada. Reddiyeler yine ağır bastı tabi Allah-u Teala. Mekân-ı iznad eden e, Selefi zihniyete karşı mecbur olduk. Çünkü e, İmam-ı Gazetel Hazretleri dersin en başında oralardan geldi yani. Arşı Allah-u Teala'yı, arş taşımaz haşa. Allahu Teala arşa cürüsten oturmaktan münezzehtir. Allah-u Teala'nın arşa istiva sıfatı vardır. Fakat bu istiva sıfatının e, Selef uleması hiç tevhül etmeden e, zatına layık olan bir sıfattır. E, Tefsirin hakikatini mahiyetini bilmeyiz demişlerdir. Fakat müteahhir olan El-i Sünnet uleması da müteahhir dediğimiz yine bin küsur seneliklere müteahhir diyoruz da. ilk 300'den sonraki müteahhir ulema işte milletin aklına, fikrine işte efendim oturmak gelir, e, mekan yüksekliği gelir haşa kâfir Mevla'ya cismaniyet, e, cisim sıfatları icnad ederler e, diye e, şeriatın zahirine uygun şekilde teevil etmişlerse de e, bu teeviller de e, lüsnetin itikadındandır. Selef ulemasından da tevil edenler olmuştur. E, dolayısıyla Allah-u Teala'nın arşa istiva sıfatı onu e, yönetmesidir, istilasıdır, hükümranlığıdır e, demişlerdir, bunda da E, İhtikada münafi bir şey yoktur. Bu konu konuşuldu son derste. O derste e, tabii ki şu andaki e, zaten yani e, evvelce de bu Hanbeli'lerin biraz yani Hanbeli'yim diyenlerin, diyen, Hanefi'yim diyenlerinde birçok muhtecili olmuş. Onlar da Hanefi'yi tepsil etmediği gibi. İşte Hanbeli'yim diyenlerin de hepsi Hanbeli mezhebini tepsil etmiyor. Hanbeli'lerde de çok tenziheli e, birçok ulema e, geçmişse de maalesef işte bazıları e, bu teçzime yani Allah-u Teala'ya cisim sıfatlarından ıslah edecek şekilde e, yanlış manalar vermişler. Ondan sonra da tabi İbn-i Teymiye şey, üzerine efendim, tüy dikmiş e, ve e, İbn-i Cevziye onu neşretmiş ve şu andaki vahabi Selefi akımı dediğimiz birçok e, insan bundan etkilenmiş. Maalesef Türkiye'de de etkilenmeler başlamış ve artmıştır. Ondan dolayı o konu biraz uzun işlendi. İnşallah müstakil bir eserle Allah-u Teala'nın mekandan münezze olduğu, gökte olmadığı, haşa, e, fevkiyet sıfatı, üstünlük sıfatının e, sahibi olduğu, fevk, e, ondan sonra e, burada e, mekan yüksekliği değil de yücelik e, sıfatın sabit olduğu hususu detayla, taslatla işlendi. Ondan dolayı biraz güncelede girilmiş oldu ama geldiğimiz bu noktada eee Allah Teala'nın e, zatının nelerden münezzeh olduğu anlatıldı. Geriye de 13 dersi de e, bizim Ramazan Online TV sitesinde eee şey derler e, bir araya koyarlar inşallah koymuşlardır belki bilmiyorum. Akaid dersleri diye, kavaidü'l dersleri diye bir bölüm açılmışsa yani 13 derstir. Bu 13 dersin ortalaması 50 dakikadır. Yani saatli dakikaları çok bir şey değil. Öbür sohbelerini on işletiyorsun, bazı kere iki buçuk, üç saatten ortalama alıyorsun. bunda 50 dakikadan ortalama alırsanız çabuk dinlersiniz, kolay dinlersiniz. İlk işimiz Ehl Üstet Ulevası'nın görüşlerine göre itikadı tahsih ise bu gece ölsek biz ilk başta bundan mes'ul ve mükellef olduğumuza göre kabirde ilk sual ''Men Rabbüke Rabbin'' kim sorulduğunda Rabbi hakkında yanlış itikada sahip olanın buna cevap veremeyeceğine, bildirildiğine göre helak olacağı, tehdit edildiğine göre e şimdi bir insan e, yemeden, içmeden, yatmadan, kalkmadan en ufak bir, e, işte gayrı zaruri bir şey yapmadan evvel benim itikadım Allah'ın zatı sıfatları ve esması ve efali hakkında e, el-i fünet görüşlerine uygun mu, değil mi? Bunu mutlaka bir kontrol etmesi lazım. Bu da ancak Biz bu eseri yaptı, ders yapıyoruz. Bu derste takipten geçer. Bundan dolayı hepinize Allah rızası için uyarıyorum. Ve sizlere tembihde bulunuyorum. Ve kendi menfaatınız için e, sizlere ricacı oluyorum. Her iş sonra bir insan Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkındaki itikadı bilmeden mesela e, evlenmemeli. Çünkü itikadında bozukluk olanın Nikâhı da fesat olur, e, zürriyetinde fesat olur, neslinde fesat olur. Çünkü neden? Her şey imana bağlıdır. Yani zaten imanı düzgün olmayanın e, nikâhı da düzgün olmaz. Nesebi de düzgün olmaz. Her şey buna bağlıdır. Namazı olmaz, abdesti olmaz, kuslu olmaz, haccı olmaz, zekatı olmaz. Ev. Her sene iki, kaç kere paran var ömreye gidiyorsun. Ben şu kadar haç yaptım. E tamam da Allah-u Teala'nın hakkında. Ya, yanlış bir itikadın varsa gitti boşa şey yani. Heba'an mensura. Onun için ilk iş... Ben bu kadar faziletli amelleri teşvikçiyim. Hep anlatıyorum şu kadar zikir, şu kadar da fakat Bunların hepsi bu itikat dersinin yanında ne kalıyor? cevahitten kalıyor yani. Yani farzlar, vacipler bile insana mükellef olmuyor. Terettüp etmiyor ya imansız. Sen Allah'ını bilmeden nasıl inanacaksın? Âmen tu billahi. Ta billahi deyiz. Yani biz de Allah'ın zatına iman ettim derken Âmen tu billahi deyiz. Allah'ın zatına iman ettim. Allah'a iman ettim. Allah kimdir? Celle Celâ. Hangi sıfatlara sahiptir? Hangi sıfatlardan münezzehtir? E, noksan sıfatlardan münezzehtir. Noksan sıfatlar nedir? Noksan sıfatlar sana göre noksandır. Öbürüne göre üstünlük sıfatıdır. Adam şimdi gökte olmayı başın göre mi deyidi denle. Bir adam dese ki ha bulutun üstüne çıkmış bir insan için yüksek sıfattır. Bir insan aya çıktım diye bas bas bağırıyor. E dünyanın yavru işte Mars'a gittim, bilmem nereye gittim necek kadar satıyorlar falan. Diğerlerine üstünlük sebebidir. Ama Allahu Teala için gökte olmak aşağı noksanlık sıfatıdır. Çünkü bir mekana bağlıyorsun. O zaman ihtiyaç duyuyor, Mekana muhtaç demektir. Şimdi e, hal böyle olunca Allahu Teala toptan bir ifadeyle noksan sıfatlardan münezzedir, kemal sıfatlarına muttasıftır. Bu muttefekun aleyh bir sözdür. Herkesin kabul ettiği bir hiçbir yani 72 fırka bunu kabul eder. ehl sünnet olmayan da kabul eder. Ama geldiğimiz zaman işler karışıyor. E, şimdi Mutezile denen bir fırka vardır. Ee, Müslümanlar arasında yetmişi kıfır sayılıyor. Ama Allah-u Teala'nın görülmesini noksanlık sıfatı sayıyor. Fıstıfe ne yapıyor? allah Teala ahirette görülmeyecektir Bak şimdi ona göre o noksanlık haşa. Halbuki Allah-u Teala cennette zatımı, cemalimi göstereceğim buyurduktan sonra sana mı kalmış yani? İşte onun için burada mantıkla, felsefeyle, akılla kıyas yaparak Efendim babalık üstünlük bir sıfattır o, öylesine öbürsünü züriyetsiz olup kısır kalıp bilmem ne babalık o zaman Allah babadır haşa dediği noktada Birilerine göre babalık ağalık paşalık üstün sıfat olabilir ama allah Teala esna edildiğinde noksan sıfattır insanı kafir eder e, Gökte olmak efendim yüksekte olmak birileri için üstünlük sıfatı olabilir mahlukat için Ama Allah-u Teala için mekana ihtiyaç e, ifade eder onun için muhtaçlık Allah-u Teala'nın e, münezzeh olduğu Doksan sıfatlardandır, onun için münezzehdir. E demek ki, Âmedü billahi ben Allah'a iman ettim deyiz. Çünkü Allah'a tanımadan iman edilemez. Bir insan iman ettim, inandım. Ne inandım? Varlığına inandım. E var olduğuna inandığın zatın sıfatları nelerdir? Yani Cübbeli Ahmet diye biri vardır, ben buna inandım ki vardır. Evet buna inandım ki vardır ama sen bunu dersen ki 80 yaşındadır, inanmadın. Dersen ki 30 yaşındadır, inanmadın. Dersen ki bir boyundadır inanmadan. E şimdi neden? İnandım dediğin var olduğundan bahsettiğin kişiden uzaksın. Çünkü ne boyu tutuyor, ne sıfatı tutuyor, ne vasfı tutuyor, ne öyle biri var yani. ha O zaman Allah'a inandım diyenin Allah-u Teala bilmesi lazımdır. Sen inandım dediğin Allah'ın sıfatları nelerdir? Sayamıyorsun. İsimleri nelerdir? Sayamıyorsun. Ya e sıfatların içinde de zatiyesi, sübühtiyesi, zafiyesi. Efendim, efali, hangi fiiller ona işnad edilir? Hangi fiiller... Ona iştahat edilmez. E bunları bilmediğin noktada ben Allah'a iman ettim. Allah var. Ama tarif et zaman, tarif ettiğin veya inandığın e, zatın sıfatlarını vasfet zaman, niteleyemediğin veya nitelediğin de yanlış nitelediğin bir Allah'a iman etmiş olamazsın. O zaman bütün mesele nereden geliyor? İtikat derslerinin düzgün yapılması, o şekilde itikat edilmesi, inanılması, hani sual cevaba göre ezbere Şimdi bu öyle bir şey ki Allah Teala hayat sıfatı var mıdır de deseler, e bir de yoktur dese veya bilmiyorum dese kafirdir. Bunun nikahı da yoktur, bir şey hiç bir şey yoktur. Bunun ne? bütün hayat yani İslami bir vasfı kalmamıştır. Çünkü Allah Teala hayat sahibidir, alim sahibidir, sema sahibidir, basar sahibidir, irade sahibidir, kudret sahibidir, kelam sahibidir, tekvin sahibidir. İhya sahibidir, imate sahibidir, teklik sahibidir, terzik sahibidir. E sen şimdi bunları sayıyorsun, ben bunları sayamıyorum diye gavurum oldum. Gavur olduğunu demiyorum. Ama sen bunları ezber eden şu anda e, e, benim gibi sayamıyorsan da bir sorulduğunda cevap verebilmen lazım. Bir sorulduğunda bir Türkçe'de allah Teala her şeyi bilir mi? Allah-u Teala bilim sıfatı var mı? E tamam. Yok dediğin anda kafir olursun. Kafirsindir zaten öyle inanıyorsan. Acaba dersen yine kafir olursun. Bilemiyorum derse yine kafirsin. Çünkü Allah Teala ilim sıfatı bütün ayetlerle sabittir. Bilmeyen cahildir. Cahilden ilah olmaz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Peki Allah Teala bil, e, ilim sahibidir. E, benim ne yapacağımı, e, ne yaptığımı şu anda biliyor mu? Biliyor. Tamam sorun yok. Bir saat sonra ne yapacağımı biliyor mu? Tabii biliyor. Kıyamete kadar olacakları biliyor. Sonsuza kadar olacaklar mı biliyor. Tamam. Ama sen Aziz Bayındır gibi kalkıp dersen ki evladım senin kimle ne evleyeceğini evleneceğini Allah ne bilsin. 40 tane kız görürsün, istediğini alırsın. Bir kızı 40 kişi ister, birine gider. Allah onu ne bilsin önceden. Bunu profesör söylüyor. İlahiyat profesörü, talebelere ders götürüyor bu adam. Allah Teala'nın cüziyatı bilmediğini konuşuyor burada. Tefruata girmediğin koyun. Mutezile'nin bir kısmının, Mutezile'nin itikadatta bu değil. Çünkü Mutezile'ye kafir diyemiyoruz. Ama İbn Hacer Heytemi diyor ki Bir insan derse ki Allah cüz'iyatı bilmez, teferruatı bilmez derse bu bütün ulemanın ittifakıyla kafirdir. Bütün ulemanın ittifakıyla kafirdir. Allah cüz'iyatı bilmez dediği zaman cehalet istat ediyor. Şimdi bunun gibi, burada bir misal veriyoruz. Bu derslerin mevzusu, muhtevası bunlardır. Ne anlatacağız? Bu konulara gireceğiz. İmam Gazzeyel Hazretleri'nin buyurduklarını tefsire, izah şerhe, ulema yapmış şeride biz yapmıyoruz da. ...terceme etmeye çalışıyoruz yani. Biz şehmer yapacak ilmimiz yok. Ama Arapçadan işte şerhten anladığımızı saktır. Terceme. Terceme bir de izah şekli. Yoğurt yeme usulü üstlüğü merkezim farklıdır. Burada kafaya yaklaştırmak, anlatabilmek meselesi. Vazifemiz bundan ibarettir. İnanılmaz. Şu konuştuklarımızı, hiçbirinde ihtilaf olmayan... ...bu fıkıh değil, bu efendim caizdir, deli, helalde haramdır değil... Bu ...buna böyle inanılması farz olan... Aksi taktirde insanı dinden imandan eden kavaidül hakaid diyor. Kitabın adına basana. İtikadla ilgili nelere inanacağına ilgili kaideler. Kaide ne demek yani? Kaide-i külliye. Çünkü bu kaidelerin hepsi mutlak manada müttefakun aleyhtir. İttifaklıdır. Bir kişi çıkıp da bir aile Allah'ın ilmi yoktur haşa demez. Diyemez. Nasıl der Müslüman bunu? Onun için hiç. Acabası olmayan tereddüdü olmayan, şubesi olmayan, kaynak sorulmayan, çünkü allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında ayet ve hadis, sahih hadis ve ayet ve hadis olmadan konuşulmaz. Dolayısıyla kaynağı nedir, ne değildir, zayıf mıdır, amel eder miyim, etmeyeyim mi edeyim, inanayım inanmayayım haşa. Bu destekilerin hepsi zaruriyatı diniyedendir. İnanılması mecburidir. Bunların hilafına inananlar asla Ehl-i kesin de birçok meselede de tabii e, Müslüman da olamaz yani. Çünkü e, zatı ve sıfatları hakkında noksanlık istat eden kafir olur. Bütün derslerin özeti nereden ibarettir? Tenzihten ibarettir. Tenzih ne demektir? İşte tesbih de bu manada da. Sübhanallah diyen de bunu ifade etmiş oluyor. Anlıyorsa ne dediğini ağzından çıkanı kulağa duyuyorsa. Bu tenzihin manası tebidullah yani sü' Herkes tespitten, tenzihten bahseder, takdisten bahseder, kutsallıktan bahseder, kutsamaktan bahseder. Ama bunun öz Türkçesi nedir? Anamızın bize öğrettiği, yani öğrendiğimiz dille nedir yani? allah Teala bütün şanına yakışmayan, noksanlık ifade eden, kusur ifade eden, kötülük ifade eden, çirkinlik ifade eden, her türlü sıfattan, fiilden, nisbetten uzak tutmak, uzak olduğuna inanmak, uzak olduğunu açıklamak ve insanlara bunu aşlamak. Buna insanları şahit etmek diyelim. Yani bir insan e, diliyle ikrar da bundan ibaretler. Sübhanallah diyen de ben Allah'a hiçbir noksanlık yakıştırmıyorum. E, zatına ispet etmiyorum, sıfatlarına ispet etmiyorum. E, e, i̇tikadını dille ifade etmek suretiyle insanlara da şahit etmiş oluyor yani. Sübhanallah diyenin. Demenin de manası bundan ibaret. Bütün din iman bundan ibaret. Bundan sonra ameller insana farz olur, vacip olur. Bu inancı olmayana hiçbir şey vacip olmaz ancak cehennem vacip olur. Onun için biz bu dersleri böyle ne, hap gibi yutacağız yani. Hepsini ezbere bileceğiz. Belki bunlar tabii çözümü de yapılıp şey yapılsa kitab hanına getirse daha da müfit olur. İnşallah o da peşimizden başlar. Yani dersler devam ederken o da size arz edilir. İnşallah rahman. Şimdi kaldığımız yer yine Allahu Teala'nın tenzih ile ilgili geride geçen dersleri. Bu 13 dersi mutlaka dinliyorsunuz. Bundan sonrasında benden dinliyorsunuz. Geriyle dinlememiş olanlar bir daha yani mutlaka dinleyerek eklensinler. Konu konuya eklensinler. Konu konuya mebnidir. E, gerideki, geçen derslerden e, malumatı olmayanlar veya noksan olanlar belki bazı irtibat yönlerini, bağlantıları koparabilirler. Her derste her şey anlatılmıyor. Onun için onları da takip ederek buraya gelsinler. Bismillahirrahmanirrahim ve ennehu teâlâ Allahü ve teâlâ Yüze Rabbimiz İşte onun kim olduğunu şimdi anlarken evet, mukaddesün mukaddestir mukaddes diye aynı manaya geliyor. bazı şeyler metinlerde öyle var. Mukaddesdir, münezzehtir. İşte mukaddes kutsanmış diyorsunuz. Türkçede kutsanmak, takdis, kutsamak, mukaddes kutsanmış. Ne demek kutsanmış? İşte tenzih edilmiş, işte şan şerefine, noksanlık isnadından beri tutulmuş falan. E bu mukaddestir. Şimdi e, münezzehtir. Neden münezzehtir şimdi? Buraya kadar eee mekandan Münezzehlik eski derslerde anlatılmıştı. Şimdi kaldığımız yerde işte kaç ay evvel kaldıksa anit e, tegayyüri değişikliğe maruz kalmakta. Daha evvel intikali intikalden. İntikal ne demek mesela? Türkçeleşmiş Arapça intikal, nakliye. Nakliye de oradan geliyor, intikal. Mesela adam diyor ki işte Bolu'ya intikal ediyorum şu anda diyor mesela. Ne demek? İstanbul'dan çıkan bir adam e, mesafeler kat ederek bir yerden bir yere geçişlerle İlle ilçelerden, illerden, arada birkaç ilden çıkıyor mesela, nereye geliyor? Şuraya intikal ediyorum. Ne demek? Bir hareket neticesinde bir yerden bir yere geçiş demek. Şimdi Allah-u Teala'nın zatında, efendim, tehayyür olur mu yani değişiklik? Haşa, değişiklikten mukaddestir diyor. İntikal allah Teala hakkında düşünülebilir mi? Tasavvur edilebilir mi? Tehayyül edilebilir mi? İntikal, geçişler, gidişler, gelişler, hareketler, inişler, çıkışlar falan. Haşa. Bunlardan münezzeh ettiriyor. Şimdi bak. Demin dediğim noktaya geldim. Dersin başı bu. Bunu bir kul hakkında e, desek noksan sıfat mı olur? Efendim medih sıfatı mı olur? Kemal sıfat mı olur? Kul hakkında kemal sıfatı olmaz bu. Bir kul hakkında mesela dense ki Cübbeli Ahmet hiç değişmez. Yani değişikliğe maruz koyum hiç değişmez. Ben bunu kendim için noksanlık addedeyim. Çünkü değişmiyorsam yerimde kaldım demektir. Yerimde sayıyorsam hatalarımda da ısrar ediyorum demektir. Halbuki bir insan devamlı kemalat kesmek için bir noksan sıfatları olan beşer olduğuma göre tekamül etmem lazım. Tekamül etmem için değişmem lazım. Mesela şu adam değişmez dediğin zaman demek ki hangi Hiçbir tekamülü açık değil ve yanlışını görse bile uyanmıştır sabit kalır demektir. Mesela benim için kullanılsa bu adam değişik, değişmez bu adam dense bu benim için noksanlıktır. Ama Allah-u Teala'da değişiklik olmaz dediği zaman bu kemalattır. Şükür eden Allah-u Teala'nın her şeyi mükemmel olduğu için neyi sonradan öğrenecek daha aşağı, hangi hatası olacak daha aşağı. Onun için allah Teala değişmez. Niye değişmez? Çünkü ezelde neyse ebedde odur. allah Teala son derece mükemmel olduğundan mükemmelde değişiklik olmaz. Bak şimdi. Aynı şey de. De mi söyledim mesaj işte yani. Biz de bu adam baba değil desen işte kısır karşılığında noksan olur. Babadır desen övgü sıfatı olur. Ama Allah Teala babadır desene noksan sıfatı olur. Çünkü han eşe muhtaç çocuğa muhtaç olmuş durumuna düşer. Bu işler böyledir yani. Senin aklın burada. Anladın mı? Mesela intikal. İntikal. E şimdi sen bir adam hakkında bir mahluk hakkında dersen ki şuradan şuraya hareket edemez. Etmez. Edemez. Etmez. Niye etmez? Edemez yani mahluk hakkında konuşuyorsak buna. Şuradan şuradan hareket etmez. intikal etmez. Evinden çıkmaz. Oturduğun yerden kalkamaz. E şimdi bu iyi bir sıfat mıdır? Bir kul hakkında intikal edemez bu bir yerden bir yere. Hareketsizdir demenin karşılığı nedir? Türkçe'de felçtir, meflüştür, kötülümdür, şu durumudur yani. Ama Allah-u Teala içinde hareket eder haşa İner çıkar haşa, intikal eder bir yerden bir yere, geçiş yapar haşa. E şimdi hadis-i şeriflerine yenzilü ile sema dünya birçok sahih hadiste birinci kat semaya nüzül eder. Tabiri vardır. Ama mesela i̇mam Gazali buyurur ki nüzülün tercümesi caiz değildir. Yani nüzül kelimesinin lukat manası nezele yenzülü nezele indi. Terceme edilir. Ama allah Teala birinci kat semaya nüzül eder dedikten sonra nüzülün Türkçesini vermek caiz değildir. Niye cazildir? Orada müteşahhi bir sıfat vardır. Onun tecellisinin efendim rahmetinin, e, bereketinin, feyizlerinin eee maksattır. Zat'ı ile nazil olmaz. Arş'a istivası da zatıyla bir istiva söz konusu değildir. E, dolayısıyla şimdi bu burayı iyi anlamak lazım. Bizim hakkımızda İner, çıkar, hareket eder, intikal eder sıfatları hareketli, canlı, vasıflı bir de manasına gelir. Bunun tersi noksanlık olur. Ama allah Teala hakkında da intikal eder demek noksanlık olur. Onun için intikalden mukaddestir diyor. Şimdi bunları doğru anlayacağız. Allah-u Teala efendim arşın fevkündedir. Tamam arşın fevkündedir ama... Bila vasritte mekkün vettisâli. Bitişme yok, yapışma yok, eklenme yok, ondan sonra yerleşme yok, oturma yok. İstiva sıfatının tercümesi caiz değil. İstiva kelimesini kullanabilirsin. Çünkü öbür türlü lügat mahasına gidersen noksanlık sıfatı olur. Bak ne diyor? İntikalden münezzeh et. arş sen şimdi Peki. Şimdi Vahabilere yine konuşuyoruz. arşa istiva kabul ediyorsun. Arşın fevkundu'nu kabul ediyorsun. Ediyorsun. Ondan sonra e, semay dünyaya her gecenin 3'te 2'si geçip 3'te 1'i kaldığında Berat gecesi güneş batar batmaz farkı var. Nüzül eder buyuruyor mu? Buyuruyor. Semay dünya neresidir? Bize en yakın gök katmalıdır. 7 katın bize en yakını yani 7 katın en düşüğüdür. E, buraya nüzül edersen zatıyla haşa iner manası, haşa intikal manası, hareket manası verdiğin anda ne olur? Zaten arş'a istiva sıfatını bozmuş olursun. Bu sefer ne olur? Arş'ın fevkinde, zatıyla arş'ın fevkindeyse, haşa. Tevekküm vasfıyla, haşa. E, birinci kat semağın üzül ediyor mu? Ediyor. O zaman o da zatıyla ise haşa. iniş çıkışsa haşa. Ne oldu bu sefer? Tamamen intikal oldu yani. Tamamen intikal oldu. Sen buradan kalktın Ankara'ya gittin, ödü. Arş nereye? Birinci kaç semağı nereye yani? Orada da zatıyla, burada da zatıyla diyen bir Selefi Vahabi kafası, Ne demiş oluyor? allah Teala çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. İyi o zaman saat e, 6.42'de, 41'de güneş battı. Oradan gece hesaba başlandı. Gecenin üçte ikisini çıkacağız. İmsa kadar bunu üçe böleceğiz. te ikisinden sonra allah Teala arştan kalkıyormuş haşa ve kella sema-i dünyaya birinci kat çamağaya zatıyla nüzül ediyormuş. Yani onların mahasına göre iniyormuş. İbn-i Teymiye kafası. E şimdi bu ne oldu yani? Aa saat altı tut, ondan sonra üçte ikiyi çık, ondan sonra efendim şimdiki saatten işte imsa, iki saat kala, iki buçuk saat kala arştan kalkacak, haşa, birinci kata inecek, haşa, intikal. Acayip bir intikal yani, çok Hadi kilometreye göre hesabı yok da. Yani bize göre mümkün değil kıyamete kadar şimdi, gitsen gidemezsin arşa. Yani şu andaki füzeler ve uçuş imkanlarını kilometre hesaplarını konuşuyorum, haşa. Yani Mevla hakkında hiçbiri geçerli değil. Zaman geçmiyor ona. Mekan mefhumu yok onda. E şimdi böyle bir iman olur mu? Ahmetübillah ben Allah'a iman ettim. Nasıl iman ettin? Nasıl iman ettim? Dört e, buçuğa kadar arşın üstünde durur. Dört buçuktan sonra haşa. Efendim be, işte neyse imsağın saatine göre. Son üçte bir kalanda birinci kata harekete başlar. Oradan gelir geçer. İner çıkar. La havle o la kuvveti illa billahi. bu bıçağına Nasıl oldu amentü şimdi? Yani onun için ben Allah'a iman ettim. Şu anda bu selefiler 2000 bin, bin dernek kurmuş ve bütün internetler vasıtasıyla milleti açtıyorlar ve Allah göktedir fikrini tamamen yerleştiriyorlar ve şu anda eskiden bu konuları konuşma hali lüzum yok. Allah hacan me Mekke yani mekanı vardır göktedir. Zaten orada da büyük bir tezat vardır. Gökte olursa Arşın fevkinde olamıyor. Çünkü gök Arşın çok altındadır. Ve seha kürsüyü semavat vel alt. Kürsü gökleri yerleri kaplamışsa, kürsü de arşın yanında, sahradaki bilye kadar küçük kalıyorsa, arş bütün yaratılan mahlukatın tümünü kuşatmışsa, gök onun içinde, halakanın halakasının halakası yani koca Sina çölündeki bir misket kadar bile hükmü yok. E allah Teala nasıl oluyor? Fissema gökte haşa. E şimdi kendi laflarını kendileri naks eder. Her gördükleri ayeti hadisin zahirine göre, lukatına göre mana verip dalalete düşen, hadis-i şeriflere bakmayan, neyse ki misli şey, Allah'ın misli benzeri yok ayetine bakmayan, diğer hadis-i şeriflere bakmadan mana veren, Ehlisnet ulemasının, müçtehitlerimizin, ayetlerden hadislerden çıkarttıkları, istilad ettikleri, istimbalt ettikleri, itikadi meselelere, inanç meselelerine bakmadan, bu ayette böyle diyor, bu ayette böyle diyor, bu ayette böyle diyor, e, Ama şimdi bu ayetler çelişmeyeceğine göre, Demek ki senin kafan çelişiyor. O zaman ne yapman lazım? Bunları tevfik etmen lazım. Tevfik ne demek? Birleştirmek. E bunu birleştirmiş ehl-i uleması. E birinci kat semaya nüzül eder mi? Eder. Hadis sahiptir. Ama tecellisi, rahmeti, bereketi, feyzin nüzül eder. Arşa istiva etmiş, istiva etmiştir. Zatıyla değil. Allahu Teala arşa hükümranlık kurmuştur. Arş'a tecelli de bulunmuştur. En büyük tecelli arş'a olduğu için arş'a istiva buyurmuştur. Yoksa Allah-u Teala'nın felemmah tecelli arabbu <gülüyor> lincebel dağ da tecelli etti. Ayette Musa aleyhisselama bak dedi dağ dedi. Dağ da tecelli etti. Ama şimdi dağ tecelli etti. Zerrenin zerresi kadar bir tecelliyle dağlar erimiş gitmiştir. Ama arş'a istivasına arş dayanabilmiştir. Arş buna dayanabiliyorsa arş'a o kuvveti Allah-u Teala vermiştir. allah Teala ona o dayanma kuvvetini verdiği için arş tamamen demiş. O tecelliye Yoksa Allah'ın zatına haşa nerede mekan olsun? Kim mekan olsun? Mekan mı vardı Allah'ın zatı var iken? Ha o zaman şurası bile Allahu Teala'yı tanımamız için yeterli itikadı bize şey veriyor. TeGayyur ve intikaldan mukaddestir. Al şimdi bu kelimeyi geç. Ya bunu anlatacaksak anlatacağız. Yoksa buna lugat manası veren birçok hoca efendi kardeşimiz vardır. Bu ibareyi de okuyurlar geçerler. Tegayyürden mukaddestir, intikalden mukaddestir. Bu bak ya, çeyrek dakika tutmadı. Birkaç saniyede konuşuluyor. Ama gel altına ya bunu şimdi değişikliğe maruz kalmaz. Çünkü değişiklik değişikliğe maruz kalan her şeyde noksanlık var demektir. Noksanlık var demektir. Ki değişmeye ihtiyaç duyuyor demektir. Ve değişen her şey sonradan Değişme, sonradan olma hücüs belirtisidir. Sonradan olan hiçbir şey daim kalmaz. Kadim olan tek zatı Allah Teala'nın zatıdır. Onun için değişikliğe maruz olmaz. Çünkü evveli olmayan sonu da olmaz. Çünkü bütün kemalat zatındandır. Kimseden bir kemalat kazanmamıştır. Onun için de değişikliğe ihtiyacı yoktur. Neden? Kendi zatının kemalatı kendi zatıyla kayın olduğu için hiçbir değişikliğe kendini muhtaç Hissetmeyecek, hiçbir muhtaç olmayacak şekilde zatının varlığı sabittir. Ama bizlere emanet bir varlık vermiştir. Verdiği varlığı da baki kılmamıştır, mükemmel kılmamıştır. ''Ve hulüke lisan zayıfa, insanı zayıf yarattım'' diye kendi buyurmuştur. Güçsüz olduğumuzu kendi bildirmiştir. E, ölümlü olduğumuzu, külmen aleya falan fani olduğumuz için bunları be beyan etmiştir. E, bizi böyle yarattığına göre bizim değişiklikten kurtulmamız söz konusu olamaz. İşte ta ana kanından fakat halıkukum tawarah ta buradan sizi halk ettim şekilden şekle soktum buyuruyor. Ve şimdi yani de, işte birkaç sene evvel sakalımda beyaz yokken şu anda bir beyaz oluyor. Daha da beyazlayacak mı, yaşayacak mı? O da belli değil. Ondan sonra kas katı kesilirsin, ruhunu çekecek, alacak olacaksın. Tabut gibi yani, hataбутun sandukası. Hasan içindeki yani. Hat vur tak tak tak, sana vur tak tak tak. Hareket diye bir şey kalmıyor. A tabutun sandığı, kerestesi, hesan. Çünkü neden? Ha, ana kandaki donuk kandan, bindavla sudan, kıpırtaşan, e, ana karnının anasını tekmeleyen bir canlıdan. Ha görüse onun sonra yine tabut içine girdiğinde tak tak tak. Bitti. E, de, devamlı değişiklik var yani. E, sonra yeniden dirilteceğim diyor kurban olduğum. Sonra bir, bir nevi değişmeyen bir hayat vereceğim diyor yani. 33'e sabitleyeceğim diyor cennette. 33'e sabitleyeceğim. Yaşlanma olmayacak. İşte ihtiyarlama olmayacak. Ölmek olmayacak. Vesaire. Orada bir bir nevi bir tekamül. Tabii dünyaya göre çok büyük bir tekamül. Demek ki devamlı değişiklik olacak. Ve intikal olacak. İntikali görmüyor musun? Oradan bedenin kabre gidiyor. Şehitliye nereye gidiyorsan. işte zincirli kuyuya. Ondan sonra ruhun efendim... Ya arşa çıkıyor, ya sitçine iniyor, ya zemzem kuyusunda toplanıyor, ya berhut kuyusuna dikertiyor. Ondan sonra maç diriliyorsun. Bir daha maaşerde intikal, intikal, intikal, devamlı intikal. Yani ya cennete intikal ediyorsun, ya cehenneme intikal ediyorsun. Allah muhafaza hep intikal. Ama Allah Teala tegayür ve intikalde mü münezzehtir. Bunu böyle bilmezsen Allah muhafaza kafir olur. Şimdi mesela ayet-i kerime ne buyuruyor? Ve cea'r rabbuken, Kur'an'daki bir ayet, şimdi işte bu müteşabih ayetler bu selefileri mahvetti. Halbuki kafayı bu kadar zorlamanın ne lüzumu varıdı. El-i sünnet âlimleri ne güzel beyan etmiş. Hazıra konsana. Sahabe-i kiram tabi bunları beyan etmişler. Sen ne kafanı yoruyorsun burada ayetlere bir daha. Tefsir oku. Yok. Tefsir okumuyor. Tefsir yazacağım diyor. Yazdığın işte, yazarken bozdun işte. Ne buyruyon mislâ? Efendim? Ve ca'e rabbuke. Şimdi ca'e geldi demek. Rabbuke sen Rabbin. Efendimiz'in Rabbi allah Teala. ve meleku melekler de geldi. E şimdi melekler gelir. Tamam anladık. Melekler intikalden münezzeh değil. Melekler de devamlı inliyorlar, çıkıyorlar. Tenezzelül melâket. Melekler iner diyor Kadir gecesi. E şimdi sen meleklerin inmesine tevil-i hacet var mı? Yok iner. mahluktur çünkü. İntikalden münezzeh değil. Ama şimdi Allah-u Teala'dan üzülüp kılmesine sen kalkıp da melek geldi, cae geldi, rabbike rabbin geldi, vel melekü melek de geldi. E i̇yi o zaman. E melek geldiği gibi mi Mevla geldi haşa? Meleklerin indiği gibi mi Mevla indi haşa? Haşa ve haşa. haşa ve kevla. O zaman Neyse ki misli, şey, misli yok. E nasıl meleğin gelmesiyle Allah'ın mecihi'ni aynı kafe'ye koyarsan, meleğin üzülü'yle Allah'ın üzülü'n... İbn-i Tehmi'ye sapu ne dedi? E, e, Şam Mescidi'nin minberinde, bir, mer bir merdiven aşağı indi hutbeden. Siz hutbe diyorsunuz yani. Hutbe hutbe demek denmez de tabi. Minber denmez. Yani. Hutbe oku, konuşma yapmak demek. O sonra minberde bir basamak aşağı indi diyor allah Teala diyor. Bu benim böyle indiğim gibi iner diyordu yani. E bu, bu nedir yani? ne Misli yoktu hani? Öyle mükellefana hadd-i yok tane. Hani. hani mahlukata benzemezdi. Bu ne ne bozduğun sen şimdi? Buna da itikat mı olur? Benim indiğim gibi, meleğin indiği gibi. He be. Rabbin de gelir, melek de gelir buyular. Ama sen şu orada mesela Ehli Sünnet ulemasının ileri gelenlerinden İbn Abdilber Maliki ulemasından. tabi bunlar muttefekunaley adamlar marka için yani. Bin sene evvel yaşamış Eserler vermiş büyük Endelüs ulemasından Et-Temhid isimli eserinde Burayı beyan ediyorum mesela Diyor ki İntikalden münezzehe bir misalle anlatıyorum şimdi intikal ne demek hareket ve gidip, gitme gelme Oradan kalkıp oraya geçme intikal etmek Mesela bu ayet Fecir suresinin 22. ayet bu me Meci sıfatı gelme yani Türkçesi gelme Türkçe kelime anlamı gelme Bu tabir Allah-u Teala isnat edilmiştir. Ancak, şimdi bak ulema bunu ne güzel anlatıyor. Sen şimdi necmi el-kaideci olup, IŞİD'ci olup bilmem, Tahrir-i Şamcı olup bilmem ne, bilmem Selefi bize Allah iner çıkar haşa. Cahil misin, ecel misin ya? Yavrum, sen ne yapıyorsun ya? Bu ulema burada bu âtisi sana anlattılar işte. Ne diyor? Leyse mecihü hareketen. Allah-u Teala'nın mecih sıfatı var mıdır? Vardır. Mahşerde bu meci sıfatı tecelli edecek midir? Edecektir aynı birinci kademeye nüzul sıfatının şu bu gece de yine tecelli edeceği gibi her gece olduğuna göre Hadis-i Şerif'te. Ama bu ne değildir hareket değildir. Ama meleklerinki harekettir. Mevlaninki hareket değildir. Velâ zevalen zeval değildir. Zeval ne demek? Zeval şu, ben şimdi şuradayım ya. Buradayım şimdi bir de şurada da ben bir oturdum Hakibliye dönük oturduğum, oturduğum koltuk parante. Şey. Oraya intikal ettiğim zaman zeval oluyor. Nereden acaba buradan zeval oldu? Ya buradan kayboluyorum yani. Aynı anda içeride olamam. Buradan zail oluyorum, kayboluyorum, oraya intikal ediyorum. Oradan da buraya geldim değil mi? Orada zeval oldu şimdi. İntikalim buraya oldu. Şimdi Allah-u Teala'nın mecihi var mıdır, sıfatı vardır. Ve lakin bu, bu sıfat zevalden ibaret değildir. Hareket ve zeval. Hareketin için oradan kalktığın, hareket ettiğin zaman orada zeval oluyor, sen kayboluyorsun. Orada orada yoksun artık. İntikal ettiğin noktaya, noktada sabit oluyorsun. Anladın mı? Mevlada böyle bir şey yoktur. Hareket yoktur, zeval yoktur, velentikan intikal yoktur. Mecîi vardır ama ona sen ne manası veremezsin. Kalktı oradan geldi buraya, geçti şuradan gitti buraya. Bu mana ha ha veremezsin. Tamam mı? Liann zal ki en ma Bu harekettir, zevaldir, intikaldir, sübuttur. Oradan kalktı buraya, oradan kayboldu burada sabit olduğu gibi mefhumlar ne zaman e, anlaşılabilir taakk eder gelen caid caid. Melekler caiddir. Vel melekum melekler geldi diyor. Saf saf saf saf dizildi diyor. Bu caid meleklerdir. Meleklerinkinde zeval vardır. Niçin eskiden neredeydiler? Vel melekure harca ya. Göklerin köşelerinde göklerdeydiler. Sonra melek gökler patlayacak mahşerde. Gökler patlayınca mekanları kalmıyor. Mekanı kalmayınca gök köşelerine tutuluyorlar. Ondan sonra oradan geldiler mahşer kuruluyor. Maşer gelince evvel melekü saffan saffan geldi melekler saf saf içildiler buyuruyor. Bunu anlamayacak bir şey yok. Burada hareket var mı? Vardır. Zeval var mı? Vardır. Niçin? Gökler zahil oldu zaten. Gök gitti. ve me, e, Gökler bulutla, beyaz bulutla 7 kat patlatılıp, oradan birbirinin üstüne düşüp a, altı kat daha patlatılıp, e, meleklerin mekanı kalmadığında melekler tenzil edip gökten aşağı boşandıkları zaman zeval vardır. E sen şimdi Allah gökte dersen haşa, gök patladığı zaman Allah nereye gitti haşa? Allah Allah! Şimdi gel de bak adamların inancındaki mevsedetlere yani. Bozuk fikirleri nereye götürüyor işi? Melek mekansız kaldı, geldi mahşere. E Mevla geldi mahşere, haşa. tam Mevla, meciz sıfatı vardır ama onun gel gelme manasında değil. Yani gökte yer kalmadı, yeri koptu, arş onun tahtıydı haşa, tahtı çöktü haşa. O da geldi vahşere haşa. E şimdi bu, made, bu manayı verene Müslüman denmez. Müslüman denmez. E ama bu manayı veriyorlar. E böyle olmaz arkadaşım. Mecih sıfatı vardır dersin. Keyfiyet yoktur dersin. Şekilden münezzehtir dersin. Mekandan münezzehtir dersin. Noksan'dan münezzehtir dersin. İhtiyaçtan münezzehtir dersin. Leşeke misli şey misli benzeri yoktur dersin. Ne meleğinkine benzer ne şuna ne buna dersin. Bu Selef'in akidesidir. Halefe göre de demek istiyorsan en kolay yolu şudur. Emri, hükmü, fermanı, kazası gel gelir, tecelli eder demektir. Zatı ile mecihi yoktur dersin. Yani şu anda bizim milletinde anlayacağı bunlar ibarettir. Burada Selefi Halefe'nin şeyleri de tezat teşkil etmiyor yani. Tevfiki mümkündür yani. Orada da çünkü keyfiyet vermiyor. E burada da zaten keyfiyet vermiyor. Çünkü emri, fermanı zaten geliyor. Zaten bunu ayette anlatıyor. Mesela öbür ayette diyor ki Eta emrullahi felâ Orada Rabbin mecih sıfatını Mevla'ya istat ediyor. O istatta e, biz tercüme yapmıyoruz. Ama Eta emrullahi de tercüme yapıyoruz Türkçesi. Neden? Allah'ın emri geldi. Emri gelir. Fermanı gelir, hükmü gelir. Anladın mı? Meleklerle gelir, Cibril Aleyhisselam'la gelir, bir, bir elçiyle gelir. Peygamberiyle gelir, bir vahiy yollaya gelir. Emir gelir. En rahat da Cebrail Aleyhisselam getirendir, getiren de zaten zeval ve intikale müsaittir. Melekler oradan gider, oradan kalkar, buraya gelir yani. Ha şimdi, bir de manevi şeyler, aynı dava. Cebrail Aleyhisselam aynı anda arşta bulunup, aynı anda Medine'de vahiy getirebilir mi? Getirebilir. Eptal biliyor, bir veli 40 yerde gözüküyor biliyor. O'nun ruhaniyetine verilen bir tasarruf neticesindedir. Ay, melek deniyor. Melek haydi haydi. E, Kırkterde şey, Azrail Aleyhisselam e, milyonlarca canı bir anda aldığına göre, bil fiilde kendi aldığına göre bunları anlamak mümkündür. Ama allah Teala hakkında hiçbir zaman bir zeval ve intikal bir hareket, tenekkul geliş geçiş söz konusu değildir. Çünkü cai i Melek geldi, Cebrail geldi, tamam geldi. Bu e, cisim midir, cevher midir? E şimdi ben cisimim. Ben bir cisim olduğum için bana oradan kalktı, buraya geldi, oradan kayboldu, burada oturdu denebilir. ve cevherdir. Yani ruh da cevherdir mesela. Şimdi ruha cisim denmiyor. Bu ulema tabi, ruh hakkında <gülüyor> ciltler dolusu kitap var. Sonuçta da varılamaz. Allah'ın manevi. Alemi emrindendir. Tamam. E şimdi ruh cevherdir. Cevher demek e, Kendi başına varlığı olan Varlık mahlukattan mevcudattan kendi başına cevherdir. Fakat ruha cisim denmiyor. Yani ruha cisim denmemesi anladınız mı? Cisim de gelir gider harekete var Cevher gider gelir harekete var Mesela ruh gelir gider girer çıkar. Uykudaki adamın ruhu gitmiş diyebiliyorsun. Bak zeval var. Ruh oradan gitti. Bedenden gitti. Rüya aleminde Mekke'ye gitti. Orada Mekke'de gitti. Oraya. Burada ne oldu? Zahil oldu. Ruha Ruh cevherdir. Ruh'a zeval verici. Şimdi ruhun cevher olduğunu mesela anlaman için. Ne diyorsun? Yani cismaniyet e, kesif. Kesif varlık değil. Kesif demek yani kilosu milosu tartıya koyarsın. Gramacı mıramacı meydana çıkar. Adam şimdi... Ee, tartıya koyarsın uyumadan evvel 71 kilodur. Bilmiyorum uykuda bir daha tartıya koyabilirsen kaç kilo gelir artıyor mu eksiliyor mu? Olsun da araştırma yapmadım. Zaten zor tartıya koyarsın koyana kadar uyanır zaten. Ama mesele şudur yani gramı düşmeyebilir. Ama ruh çıktını Çıktı. O zaman ruhun gramı yoktur. Veyahut adam sağken tartarsın 70 kilodur. Ondan sonra da öldükten sonra tartarsın 70 kilodur. Bilmiyorum bir, birkaç gram eksiliyormuş diyorlar. ...işte onu da ruhun payına koyuyorlar yani falan. ya bu ruh nereden girdi, nereden çıktı kardeşim? Esas insan ruhsa, konuşan, görüşen ruhsa... ...o ruh çıktığı zaman bu adamın, bilmiyorum, sıfır küre düşmesi lazım. E demek ki bu gramaj... E, ...cisme aittir. Ruh ise cisim değildir, kesif değildir, latiftir. Ve ruhanidir ve nuranidir. Ve nuranidir. Nurani varlıklar melek de aynıdır. Cebrail aleyhisselam 600 yüz bir gözükürse göğe yere sığmaz. Hiçbir tartı da oldu tartamaz. Ufuklar mufuklar çöker gider. Ama Cebrail aleyhisselam bir güvercin şeklinde de gelmiştir. İsrafil aleyhisselam bir kere küçük bir güvercin suretine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiştir. Anladın mı? Bir de bakarsın bir gram bile teşkil etmeyecek kadar hafiftir. 1 gram bile teşkil etmeyecek kadar nurani olduğu zaman hafiftir. Ama altı yüz kat da asli hılkatine ve suretine büründüğü zamanda da dünyanın hiçbir yani tonajıyla ölçülemeyecek kadar da ağırdır. Şimdi nurani varlıklar. Onlara ne diyoruz biz? Cevherdir. Cevher ne demek? Hakikati vardır, varlığı vardır. Kendi başına duran bir varlıktır. Yani biz biz Allah kendi başına durma şey vermiş bize. Renk değiliz, boya değiliz, araz değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Cisim. Şimdi cisimle cevher kendi başına varlığı durandır. Yani Allah'ın verdiği varlığı kendine ait olandır. Allah veriyor ama o zatıyla durabiliyor. Ama şimdi bir renk arazdır. Sen şimdi illa rengi nerede göstereceksin bana? Ya bir telefonun rengi, ya arabanın rengi, ya rengi ya bilmem ne. Rengi. Renk diye bir şey yoktur yani. Yeşili bana göstermen için mutlaka bir maddede yeşili gösterebilirsin. O arazdır, kendi başına duramayan şeydir. Şimdi ...gelen bir şey... ...eğer cisimse... ...ben, benim gibi... ...melek gibi... ...cinde aynı meleklere benzeyen şey var. Çünkü suretleri var. Esasen ilk surede biz göremiyoruz. Göremememiz suretleri yok anlamında değildir. Biz göremiyoruz. Ama sureti vardır. Bu cisimse... ...buna dersin ki oradan kalktı, orada zeval oldu... ...buraya intikal etti, burada sübut oldu... Hareket yaptı, intikal yaptı. Bu tamam. Cevherse yine dersin. Cevher nedir? İşte dedim ruh. Mesela ruh geldi dersin, ruh çıktı dersin. Tamam mı? Adamın ruhu çıktı dersin, gitti dersin. E bedenden zahil olmuş olur. Bak zeval var, hareket var, intikal var. Arşa çıkar, çıkan ruh var. E, Yedikatenin dibine gi gidiyor öldükten sonra. E bunlar intikaldir, ruhta intikal ediyor. Çünkü neden? Cevherdir, cisim değilse de. Gelen giden Cisimse veya cevherse burada hareket düşünülür, ceval düşünülür, intikal düşünülür. Peki allah Teala'ya cisim denebilir mi? Haşa. Cisim olduğu zaman avarıza müsait, sonradan olmalara müsait, tegayyurata, değişikliklere müsait, intikalata müsait. Cisim değilim. Cevher diyebilir misin? Haşa. Cevher diye cevher de diyemezsin. Çünkü cevher madde demektir Çünkü ruh da, ruhun da ham maddesi vardır. Ruh da bir maddeden yanılır. Maddedir. Yani maddesi var. Biz onun maddesini elleyemeyebiliriz. Göremeyebiliriz. Bizim görmememiz meleğin maddi olmadığına, cinin maddi olmadığına alamet ve delalet değildir. Senin görmediğin bir ham maddesi vardır. Ama mutlaka kül emriyle yaratılmıştır ve mahluktur ve hadistir ve sonradandır. Ruh da mahluktur, cimril de mahluktur, bütün nuraniler de mahluktur. Biz görmesek de onları. Mahruksa zaten ya cisimdir ya cevherdir. Hal böyle olunca Allah-u Teala'ya cisim diyemezsin. Cevher diyemezsin. O zaman e, cisim olmayan, cevher olmayan bir şeye nasıl oradan kalktı buraya geldi dersin, nasıl hareket isnat edersin, nasıl zeval, zeval ispat edersin. Onun için Allah-u Teala'nın meleklerle beraber e, gelecek mahşere Ad-ı Kerimesine sen lukat manasında caifili geldi manasına olursa da buna ne mana vereceksin? Ya diyeceksin ki keyfiyetten, şekilden, münezzeh sıfatıdır, hakikatını bilemeyiz. Böyle iman ettik. Diyeceksin. Ya da emri geldi, fermanı geldi, buyruğu gelecek, kazası gelecek, hükmü gelecek demektir. Zaten diğer ayet-i kerimelerde de hükmünün geleceği, fermanının tecelli edeceği beyan ediliyor zaten. Ayet ayeti tefsir ediyor. Zaten burada tevil diyorlar ama tevil de temel üzüm kalmıyor. Ayet ayeti tefsir ediyor. Le seke misli, şey hepsi hakkında nasıl teşkil ediyor? Çünkü Allah'ın misli olmadığını beyan ettiğine göre o zaman meleğin gelmesi benim gelmem onun gitmesi zevalliyse intikalliyse hareketliyse Allah'ın da misli benzeri hiçbir şey yoksa ayetle sabitse demek ki Allah'ta hareket ceval intikal yoktur. Çünkü diğerlerinde varsa bu Mevla'nın da misli olmadığına göre, onlar gibi nasıl hareket intikal edecek, haşa. İşte bu kadar basıttır. Allah Teala, tegayyürden ve intikalden münezzehttir. Kazı Ebul Velid İbn-i El-Mukaddimat-Mümehedat isimli birinci cildin 23'ün sayfasında bunu beyan ediyor bu ilmi. Efendim, ne diyor? La yujuzu ala Allah Taala ma yujuzu ala el cevahir <gülüyor> ve Şimdi bu İmam Gazali'nin ibaresini şehirlerinden bir şeyler okuyoruz ha. Yani ilk, İmam Gazali'nin metninde benle o mukaddesun ante gayr <gülüyor> ve intikal buradayız yani. Şimdi Allahu Teala hakkında cevherlere ve cisimlere düşünmemiz geçerli olan sıfatları düşünmemiz caiz olmaz. Yani insanı kafir eder. Mesela bunlar nelerdir? Neler hareket. Hareket demek durduktan sonra kıpırtaşma anlamına gelir. Ve sükün Sükun ne demek? Hareketten sonra durma anlamına gelir. Bunlar ve zeval. Zeval. Zeval ne demek? Bir yerden bir yere gittiğin zaman oradan kayboluyorsun. Aynı anda orada olamıyorsun işte. Zeval oluyor. allah Teala da zeval olmaz mesela. Ona vel intikal, intikal. İntikal, geçiş gidiş işte. Oradan gidiyorsun. Oraya gidince oradan zeval oluyorsun. Ve tegayyur değişiklik. Değişiklik. Yaşlanmak. Haşa, bunamak, Güçten düşmek, Çaptan düşmek, Arızalara maruz kalmak, Korkmak, Ürkmek, Utanmak, He, Bu sıfatlar Allah'a sıf hadislerde isnat edilmiştir. Ama lazimi manaları murattır. Asla lukat manaları geçerli değildir. Asla manalar lukat manaları geçerlidir. Anladın mı? allah Teala kar ihvanı kardeşleri arasında kuluna azap etmekten hayâ der. E şimdi senin hayan gibi mi? Senin utanman gibiyim yani şimdi. Senin utanmanda e, efendim nelerin vardır? Veyahut feza, panik halinde nelerin vardır? Değişikliklerin vardır. Bir anda ne oluyorsun? Kalp atışı hızlanıyor mu? Hızlanıyor. Yüzün kızarıyor mu? Utanınca. Kızarıyor. Bilmem ne bilmem ne. Dışına vuran e, efendim belirtileri vardır. Allah-u Teala'da haşa böyle bir utanma söz konusu olabilir mi? O zaman onu öyle tekayyurat oluyor. Nabzın atmışken nabzın çıkmış 125'e kardeşim. E bu şimdi büyük bir değişikliktir. Neden oldu? Panik oldu E tamam bu işte değişiklik oluyor. Bu kullara mazsuz bir şeyler ise Allahu Teala'da değişiklik olur mu yani? E şimdi bu sıfatlar Allahu Teala ayet-hadislerde isnat edilse de bunlar isnadı mecazidir. Bunlar tevil edilir ve bunlardan lazimi manaları murattır. Lazimi manaları murattır ne demek? Yani sen bir adamdan utanırsan, utandığın noktada çekingenlik sana hasıl olduğu zaman onu şey edecek bir şey, mahcup edecek bir şey yapar mısın? Yapmazsın. Ha Allah Teala da ben haya ederim de ne demek söylüyorum ben bu kuluma azap etmem demek istiyor. Yani <gülüyor> yoksa senin gibi haşa ne değişiklik belirtileri olsun ki Mevla'mızın zatında sıfatlarında yani. O bu itibarla tegayyürden münezzehtir. Vel menafı vel mazar. Menfaatler, mazarratlar. Şimdi bizim bütün mahlukat hakkında bunlar geçerlidir. Yani karıncasından filine, insanından cinne. Bütün mahlukatta Melekler biraz istisna edilebilir, hani müsekkardırlar, mükellef e, değildirler, müsekkardırlar. Şimdi mükellef başka, müsekkar başka. İnsanlar cinler mükelleftir. Mükellef ne demek? İmtihan olsun için Mevla emirler getirmiştir, yasaklar getirmiştir, iradeler vermiştir. O iradelerle de o isterse emri de terk edebiliyor, yasağı işleyebiliyor, cehenneme de kendini gönderebiliyor yani. Burada mükellefteki durum budur ama müsekkar böyle değiller. Müsakkar melekler müsakkardır. Emre amade diler. La yasunallahı mağmurum. İsyan edemezler. Edemezler. Etmek isteseler edemezler. Programlarında e, teklif mükellefiyet yoktur. Ondan dolayı iradeleri de yoktur. Müsakarda irade yoktur. Cebrail Aleyhisselam'a Şam'a git dediği zaman Cebrail Aleyhisselam Mekke'ye gidemez. Ama bize Mevla hacca git der, Biz kalkarız. Roma'ya gideriz yani. bu, bu biz, biz mükellefiz. Biz sıkıntılıyız irademizi kullandı. Mevla müsaade etmiş. Hadi bakalım imtihan buyurmuştur. Ama meleklerde böyle bir şey yoktur. Müsakkar varlıklardır. İsyan yoktur, günah yoktur. E, onun için onların dışında kalan bütün mahlukat hepimizde menafi ve mazarrat. Yani karım nerede, zararım nerede? Herkes bu hesabın peşindedir. İşine gelende kar gördüğü noktada Allah'a isyan da olsa onu tercih edebiliyor. Bir kulun itaatını, Allah'ın itaatına tercih edebiliyor. Maalesef yalakalıklar işte meydandadır şu anda. Allah'ın şeriatını inkar eden adama tamam ne diyorsan paşam senin dediğin gibi olsun diyorlar. E, şok görüyoruz. İşte orada çünkü menfaatını gözetiyor. Maddi menfaatını tercih ediyor. İki üç günlük şeyleri. Hakiki menfaatı Allah'tadır ama ondan haberi yok cahilin ecelin. Ha zararlar. Herkes zararından kaçıyor. İşte çıtırdamağa başladı. Aman tehlikeli o duvara yanaşıyor bilmem ne. Kaçabilen kaçıyor. Ses duyan ondan gidiyor bilmem ne. Kimse üstüne gidip de altında kalayım demiyor. E şimdi bu güdülerle e, haşa ve Mevla Teala e, bir şey yapmaktan münezzehtir. Yani onun menfaatına göre iş yaptığı, zararından iştinaf ettiği bir şey, ona zarar söz konusu senin menfaatı yok. Bunlar e, cisimler ve cevherler ve ar arazlar hakkında konuşulabilen şeylerdir. Ama Allahu Teala hakkında asla düşünülmesi caiz olmayan insanı kafir edecek efendim, efkarlardır, evhamlardır. Şimdi bu noktada Allah-u Teala'nın tegayyürden ve intikalden münezzeh olduğuna iman edeceğiz. Mekandan mekana intikali yoktur. Halden hale tegayyürü yoktur. İttisalden, infisalden münezzehtir. İttisal bitişmek, infisal kopmak, ayrılmaktır Ama senin vehhabi kafana bakarsam arşın üstüne zatıyla istiva etmiş de sıfatı yerleşme haşa varsa, O zaman birinci kat semaya gecenin 3.20'sinden sonra intikal ettiği zamanda ne olmuştur? Oradan infisal olmuştur. Arş'tan kopma lazım gelir. Birinci kat semada ittisal lazım gelir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra arştan zail olmak icap eder. Burada sabit olmak icap eder. Ha şeyh ekelle. E şimdi sen burada dediğin zaman ki Allahu Teala halden hale değişmez. Sıfattan sıfata geçmez. Ha geçer. Ya e geçer. O ayrı bir şey. Şöyle bir şey düşünebilirsin. Şimdi Allah Teala'nın rızık verme sıfatı var mıdır? Vardır. E kiminin de rızkını keser mi? Keser. Anladın mı da sen? Elmottayız. Veren de odur, elmanı o kesen de otur. Bunu zorla yapmıyor ki. Burada halden hale geçiş söz konusu değildir. Çünkü yeta sıfatı da vardır, men'u sıfatı da vardır. En nafi u'daru, esma-i esna'yu göz, esma-i üstâ aynı zamanda sıfat-ı ulyadır. Her isminden bir sıfat Mevla'ya ait olmuş oluyor. E isimlerini bilmesem olmuyor mu? İsimlerini bilmesen sıfatlarını da bilmiyorsun kardeşim. Şimdi fayda veren de odur, zarar veren de odur. E sen şimdi Allah bugüne kadar bana faydalı işler yapıyordu. Şimdi bana zarar vermeye başladı dediğin noktada. Aslında yine yanlış konuşuyorsun zarar vermiyor. Hakşerleri hayr eyler orada da senin faydan vardır. Tabi de senin kafan çalışmıyor da neyse. Sen ancak yemeği içmeyi menfaat saydığından konuşuyorsun. Biraz da belki boğazından kesmiştir belki biraz kalbin tıkanmasın diye az yemen içindir. Efendim fayda verende odur, zarar verende odur dediğin zaman Allah bana bugüne kadar nafiydi. Şimdi dar oldu. Ne oldu? Bu değişiklik olmadı mı Allah için? Haşa. Haşa olmadı. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın fayda veren sıfatı da ona aittir. Zarar veren sıfatı da ona aittir. Sıfatlarından kopmuş değildir. Yine sıfatlarının birini işletmektedir. Ama sana zarar görünen bir şey yaptığı noktada başka bunca mahlukatına da aynı anda نافidir. Dolayısıyla نافi sıfatı var sıfatı aynı anda el murti veren sıfatı el mani'i engelleyen sıfatı aynı anda el muhyi dirilten sıfatı el memitu öldüren sıfatı tamam mı? Bütün bu sıfatlar aynı anda çalışmaktadır. Küllü evnüfi şen bundan bahsediyor. Her an ve zaman onun hakkında saniye de yoktur, zaman da yoktur. Allah Teala bir fiildedir, bir şandadır. Hiçbir şan şey bir iş onu öbüründen meşgul etmez. Hal böyle olunca da bütün sıfatları işlevlidir. Bütün isimleri çalışmaktadır. Asla Saniye-i Teala'da tatil yoktur. Tatil yani hiçbir sıfatı, hiçbir ismi boşa çıkmaz. Boşa çıkmamıştır. Ebedi çıkmayacaktır. Bunu böyle bileceksin. Ha ölen adamın rızkını kesti. E tamam da kardeşim bu kadar diri var. Errazık sıfatı devam ediyor. E bu adam öldüyse daha buna rızık lazım değil şu anda. Bunun hakkında da El-Mümit'ü öldüren sıfatı tecelli etmiştir. Dolayısıyla bütün isim ve sıfatlar aynı anda çalışıyor. Aynı anda doğanlar, aynı anda ölenler, aynı anda başta belaketler, aynı anda inleyenler, aynı anda gülenler, aynı anda. Bütün esma, hüsna ve sıfatı ulyâ devrededir. Onun için Allah-u Teala tegayyürden münezzettir. Yani değişilmeye maruz kalan sensin, benim, mahlukattır, havadisattır. Göklerde devamlı değişiklikler var. Burçlarda devamlı değişiklikler Güneşte devamlı değişiklik var. Batanlar, gidenler, gelenler. İbrahim Aleyhisselam kavmini inandıracağında neyle delil getirdi? Yıldız benim Rabbim olabilir mi acaba dedi. Yıldız batınca e, sabaha yakın yıldız gözükmez oldu. La hübbü la Bu ne biçim şey battı ya dedi. Ben batanlara hiç hoşlaşmam dedi yani. E şimdi orada değişiklik oldu işte. Halbuki yıldız yerinde duruyor. Ama işte gün ışığı belirmeye başladıkça, görünmemeye başladık, görünmemeye başlayınca e senin hakkında onu görmemenden dolayı tegayür ve değişiklik oldu. Değişenler ne işin var dedi mesela. E şimdi mesele budur. Ondan sonra efendim güneş de aynı yaptı. O bütün her tarafı aydınlattı, ışıttı, şu etti, bu etti, mahsullerin bitmesine sebebiyet verdi falan filan ne kadar faydalı bir şey ya. Bu benim Rabbim olabilir mi acaba? bu da gitti battı, e tamam buradan battı, oradan çıktı bir yerden ama Eniatte ne var? Tayyur var. Değişleyen tabi oluyor. Bütün icraam-ı semaviye Allahu Teala'nın dışında her şey arş değişliğe tabidir. Tamam mı? Ebe ve rahmi'l arş Rabbike fevku yemin 8 melek taşıyacak diyor Mahşer'de. Şu anda 4 melek taşıyor. Bak. Mahşer'de 4 melek kaça çıkacak? 8'e çıkacak. Taşıyanları değişti. Şimdi taşıyıcısı 4'ken taşıyıcısı 8 olacak diyor. Arş değişiyor, kürsü değişiyor. Her şey değişiyor. Ama Allah'tan zatı isimleri, sıfatları değişikliğe maruz değildir. Ama o sıfatı senin hakkında devreden çıkarsa öbürünün hakkında o sıfat yine devrededir. Dolayısıyla bunu anlamayacak bir şey yoktur. cahilinde lüzum yoktur. Allah-u Teala tegayyurdan, intikalden, münezzeyden. Ne okuduk şimdi? Üç kelime, 4 kelime. Ve ennehu Ezberleyebilirsiniz bu, bu, bu, bu günkü derse. Bir saat ezberleyemezsiniz ama şunu ve ennehu teala, allah Teala mukaddesün, mukaddestir. Bak Türkçe Allah mukaddestir. Ezberleyin şimdi bunu. Neden? Anit tegayyürü değişikliğe maruz kalmaktan, halden hale geçmekten vel intikali. İntikal intikal de Türkçe zaten. Mukaddes de Türkçeleşmiş. E tamam. Ezberlediniz işte. Allah tegayyürden ve intikalden mukaddestir. Bu kadar kolay. Siz de diyorsunuz bana ki bu kadar kolayca da bir saattir ne boşuna anlatıp anlatıp duruyorsun kardeşim. İşte sonunda geldiğin nokta üç kelimedir. E üç kelimedir altında. 3000 bin senede yaşasak bitiremeyeceğimiz kadar Allah-u Teala tenzih sıfatları mevcuttur. allah Teala zatı hakkında itikadımızı nur, nur bakımından gün, gün takviye eylesin ve müzdat eylesin. Amin. Dersleri takip edelim. Perşembeleri devam edelim. İnşallah geri ki 13 dersi de siz bir daha bir özetleyin. Dinlemiş olun. Böylece Rabbimize imanımız çok sağlam olarak kavuşmayı Rabbim müessere eylesin. O sallallahu aleyhi ve